Esra Hanım ve Metin Bey çiftinin hikayesiyle geldik bugün ekranlarınıza. 9 yıllık evli olan çiftimizin biri 4, diğeri 1,5 yaşında iki tane evladı vardır. Esra hanımın canını sıkan durum 4 yaşındaki oğlu Emre'nin 1,5 yaşındaki kardeşi Ecrin'e şiddet gösterme eğiliminde olmasıymış. Ailenin öyküsüne kulak verildiğinde aslında evin babası Metin Bey'in eşi Esra hanıma çoğu zaman psikolojik ve duygusal bazen de ekonomik şiddet uyguladığı görülmekteymiş. Evin annesi Esra Hanım'ın da kocası Metin Bey'e sözel şiddet, oğlu Emre'ye ise zaman zaman fiziksel şiddet farkında olmadan da psikolojik şiddet uyguladığı görülmekteymiş. Çiftin arasındaki iletişimin sağlıklı olmaması nedeniyle özellikle 4 yaşındaki Emre'nin olumsuz etkilendiği aşikarmış. Emre'nin kardeşini cimciklemesi, tırmalaması, kolunu bükmesi, oyuncaklarını kardeşine ve duvara fırlatması, eline geçen bazı eşyaları parçalaması annesini daha da sinirlendiriyormuş. 1,5 yaşındaki Ecrin ise evde sesler yükseldikçe sık sık ağlama krizleri geçiriyormuş. Böyle zamanlarda Esra hanım da oğlu Emre'yi hırpalıyor, sonrasında çok pişman oluyormuş. Aile içinde yaşanan şiddetin şekli ve boyutları değişiyor, herkes bu şiddetten olumsuz etkileniyormuş. Evet bakalım uzmanımız bugün aile içi şiddetin çocuk üzerindeki etkisi ve aile içinde şiddetin önlenmesine dair neler söyleyecek? Adım adım insan başlıyor. Merhabalar efendim. Yine bir adım adım insanla bizler geldik. Sizlerin evlerine konuk olduk. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim ve bugün adım adım insanda yine bir gerçek hayattan esinlenmiş öykümüzle başladık. Ve evet bu öyküye benzer durumlar yaşıyorsanız bizlere adım adım insan Instagram hesabından ulaşıp sorularınızı iletebilirsiniz diyorum. Ve bugün bize eşlik edecek konuğumuzu takdim etmek istiyorum sizlere. Sevgili klinik psikolog, uzman klinik psikologumuz Zehra Binici Tekin izlerle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum hoş buldum nasılsınız? Teşekkür ediyorum İyiyim. siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim sizi gördüm daha iyi oldum. Bizler de sizleri gördük daha iyi olduk. Önemli bir konuyu masaya yatıracağız bugün hem de öykümüzü değerlendireceğiz ve tabii ki kıymetli izleyenlerimizden gelen soruları yanıt vermeye gayret edeceğiz diyorum. Yeniden hatırlatma yapıyorum efendim. Aile içinde yaşanan herhangi bir şiddet olduğunu düşünüyorsanız ve bu durumdan müzdaripseniz özellikle psikolojik, duygusal şiddet, ekonomik şiddet bunları hep detaylandıracağız neler olduğunu farkındalık oluşturduğunu niyetimiz, davranışı değiştirmek, öfkeyi tabii ki kontrol edebilmek yine çok önemli. Bugün bütün bu konulara detaylı girmeye gayret edeceğiz. Sizler bizlere işte burada olan adresten ulaşabilirsiniz diyorum. Ve hemen vakit kaybetmeden Zehra Hanım'a sormak istiyorum aslında. Aile içerisinde yaşanan hangi durumlar şiddet olarak tanımlanır ve şiddetin türleri nelerdir aile içinde görülen? Hı hı. E şöyle ki aile üyelerinden bir tanesinin, Diğer fertlere ya da diğer fertlerden bir tanesine kasıtlı olarak duygusal açıdan, psikolojik açıdan, ekonomik açıdan, davranışsal açıdan e, yaşantısını sekteye uğratması, kasıtlı zarar vermesi diyebiliriz. Onun yaşam bütünlüğünü bozması, e, sosyal hayatını, işleyişini bozması diyebiliriz. E, nedir şiddetin türleri? Fiziksel şiddet, işte bu çocuklarda sıkça rastladığımız ve çocukların da aslında ebeveynlerinden görerek öğrendikleri vurma, hikayemizdeki evlatlarımız gibi, evladımız gibi işte kırma, eşyalara zarar verme, kırıp dökme kasıtlı olarak çocuğun ya da yetişkinin fark etmez etrafındaki nesnelere zarar vermesi, canlılara zarar vermesi diyebiliriz fiziksel şiddette. Ee, bunun dışında ekonomik şiddet burada işte kasıtlı olarak diğerlerine zarar, zarar veren bir kişinin diğerlerinin ekonomik özgürlüğünü elinden alması diyebiliriz. Duygusal şiddet. Bir diğer şiddettir. Duygusal şiddetle de e, özellikle burada ilişkide olan kadın ve erkek arasında sıkça görürüz. E, daha çok kadınlar bundan yani şikayetlerde bulunurlar. Duygusal şiddete uğradıklarından. Nedir duygusal şiddet? Duygusal ihtiyaçlarının zamanında ve yeterince karşılanmamasıdır. İyi hissettirmemesidir. E, argo sözlere maruz kalmasıdır bir teşekkür bekliyorsa eğer kadının bu senin görevindi zaten gibi yaklaşımlarla ya da işte cümlelerle karşılaşması duygusal şiddettir diyebiliriz. Bunun dışında ihmal ihmal en büyük aslında şiddet. Görmezden gelme belki değil mi? Evet, ihmal ve istismar. Şimdi bakın ihmalde de e, çocuk üzerinden düşünecek olursak eğer çocuğun ihtiyaçlarının zamanında ve yeterince karşılanmaması diyebiliriz. Burada karşımıza fiziksel ihmal çıkıyor. Duygusal ihmal çıkıyor, davranışsal ihmal çıkabiliyor, ekonomik ihmal çıkabiliyor ve istismar tarafı da vardır bunun. Nasıl anlarız çocuğun herhangi bir e, ihmal ya da e, ihmalden bahsedeyim, ihmal yaşadığına, akranlarına göre yakaladığımız onlarda olmayan ama çocuğumuzda olan her türlü farklılık ihmaldir. Evet. Da i̇hmale uğradığın göstergesi aynen öyle. Devam, okul devamsızlığının fazla olması mesela ya da işte akranları içerisindeyken giydiği kıyafetlerin her zaman kirli olması, bakımsız olması, ne bileyim işte yırtık olması, işte kendin ifadedeki becerilerindeki eksikliği, gelişim geriliği hani böyle hissedersiniz ya bu çocukta bir şey var fiziken, Olmasa bile çocuğun davranışlarında, yaklaşımında sizinle kurduğu muhabbette anlarsınız burada bir sıkıntı var. İşte benim eğer aklıma öyle bir İşaret işte öyle bir kancı takılıyorsa bu çocuğun ihmal yaşadığını bilmem gerekiyor. Bunlar önemli detaylar. Peki biraz nedenlere de girmek istiyorum ama şey de var ekonomik şiddete de çok maruz kalan evet, hanımefendiler oluyor. Ev hanımı olduğunda kendi ekonomik özgürlüğü olmadığında ekonomik özgürlükte belki de bir hani talep ediyor bir şey almak istiyor ve onu almamakta cezalandırabiliyor kocası ee, ya da işte o gün o bütçeyi kısa biliyor çok kısıtlı bütçeyle yapmasını istiyor bazı şeyler bunlar da ekonomik şiddete giriyor ee, burada tabi farklı dinamikler devreye girecek ilerleyen dakikalarda bunları konuşacağız detaylandıracağız ama şöyle öykümüze de yavaş yavaş girmeden evvel nedenlerine bir girelim insan neden aile bireyi canı ciğeri dediği aynı kanı taşıdığı ya da karı koca arasından aynı kanı taşımasa bile. Sonuçta büyük bir akrabalık söz konusu hayat arkadaşlığı var. Bu hayat arkadaşına, çocuğuna, değil mi evlatlarına neden şiddet uygular? Şiddetin, bu bahsettiğiniz türler hepsini içine baz alalım. Evet. Neden? Şiddetin nedeni ne? O kadar çok nedeni var ki ama benim ilk anlatmak istediğim neden o evlilikteki biz bilincinin oturmaması diyebilirim. Sanki e, oradaki kadın ve erkek, bir takımın oyuncusu değil de iki farklı takımın oyuncusu gibi. Yani arkadaş evlilikte biz eşimizle rakip değiliz. Onunla bir işte ben daha iyiyim, işte sen daha zayıfsın, işte sen daha iyi kazanıyorsun da ben işte o kadar kazanamıyorum. Yani biz onunla bir takımız, evlilik dediğimiz şey bunu sıkça söylerim seminerlerimde ve danışanlarıma aynı cüzdan. Aynı anahtar, aynı yastık, aynı çatı altında. Eğer ben bunları sağlıklı sağlayabildiysem o evlilikte zaten elbet problem yaşayacağım ama bu problemleri de sağlıklı çözeceğim. E, halının altına süpürmeyeceğim, ötelemeyeceğim, ertelemeyeceğim. Çünkü eşimle konuşabileceğim. Eğer onunla biz olabildiysem en önemli sebep biz olmamak diyebilirim. E, bunun dışında... Dünyaya bakışımız tabii ki farklı olacak eşimizle ama dayatmacı olmamalıyız. Yani taraflardan bir tanesinin düşünceleri, inançları, değerleri tek doğru değildir. Orta yolu bulabilmem lazım eşimle. Ben eşimle o evde o işte hayat yolculuğunda en fazla zamanı geçirdiğim insan. Ben onunla e, evimde anlaşamıyorsam eğer dışarıdakilerle kurduğum ilişkide iyiysen bile sahte iyiyimdir. Sahtekarımdır orada. Hı hı. Çünkü ben e, bana güvenmiş, inanmış, benimle yola çıkmış bir insanı eğer evde ona kasıtlı olarak işte az önceki bahsettiğimiz şiddet türlerinden birini belki hepsini yaşatıyorsam kasıtlı bile isteye vicdansızım ben, hı hı. vicdansızım. Ve ben e, hayat arkadaşıma bu vicdansızlığı yapıyorken, ben çocuklarıma da öğretiyorum bu vicdansızlığı. Evet. Çünkü e, bakın, birazdan göstereceğim ama, şurası bomboş, evet. bembeyaz bir sayfa. Bizler dünyaya geldiğimizde bomboş geliyoruz. Bize bakım verenler, işte bir tuval ise burası, Burayı onlar işliyor. Çünkü evet değerlerim, inanç sistemim, o aile içerisindeki yapıyı gördükçe oluşacak. Ama buraya eğer daha güzelleştirmek isterse o anne baba bakım veren daha güzel hale getirirler. Yolun sonunda bu tuvalin ferah, iç açan, iyi hissettiren bir hale gelmesi de kasvetli, koyu, irite eden bir hale gelmesi de bu benim kişiliğimse bu tuval, bakım verenlerime bağlı. Onların bana olan yaklaşımlarına bağlı. E, emanet yani bakıyoruz anne babalar evlatları için canlarını dişine takmış can hıraş bir şekilde koşturuyor çalışıyor ekşi iş yapıyor işte ne bileyim e, kendi özel hayatından kendi e, ihtiyaçlarından kısıyor evladını rahat ettireyim işte ne bileyim daha iyi okullarda okuturayım daha iyi kurslara göndereyim derdiyle buraları yapmaya çalışırken yani e, ne bileyim burada bir villa inşa etmeye çalışıyorken o çatının altında o işte anne ve babanın arasındaki ilişki çok derme çatma, kırık dökük yani yıkık bir ise çatısı akıyorsa, penceresi yoksa, buraya da villa diksen ne olacak ki? Evet. Oradan besleniyor çocuk. Hı hı. Dışarıdaki sınıf arkadaşından, e, ne bileyim bindiği arabadan, giydiği kıyafetten beslenmiyor. Çünkü insan e, ruhuna... Kitap edebilmeli, etrafındakiler. insan insandan besleniyor aslında. Aynen öyle. Bu, sağlı ve psikolojik olarak bu çok önemli. Evet bu önemli bir etmen bizim hayatımızda ama insan aynı zamanda ürettiklerinden, hayat felsefesinden, hayat gayesinden, yaşam amacından ve tabii ki iyi halinden ve iyiliğinden beslenirse bu da tadından yenmez bir aynen, hayat olur. Ee, nedenlerinde çok güzel noktalara temas ettiniz. <gülüyor> o kadar ha, çok noktalar var, ki. noktalar var ki. Bir de e, bireylerin e, normalde şunu da biz biliyoruz yetersizlik duygusu, değersizlik duygusu, e, iletişim yeteneklerinin, becerilerinin gelişmemiş olması, duygu regülasyon dediğimiz duygu düzenlemesini yapamıyor olması, his kriz yönetiminin olmayışı bunlar da öfke patlamalarına ve şiddet eğilimine neden olabilir. Sorun var sorunu çözemediği için küfür de bir şiddettir. Argo konuşmak da bir şiddettir. Ee, ekonomik olarak çocuğunu da yapabilir bunu. Yani da ihtiyacı vardır bir şeye onu yapabilir. E bir problem vardır almayacağım onu istediğin şeye ihtiyacın var bilmem ama sen böyle yaptınca almayacağım. Ekonomik olarak çocuklara da şiddet uygulanabiliyor bu anlamda. Dolayısıyla baktığımızda yetersizlik değersizlik duygusu bu bahsettiğim bizim aslında psikolojik sermayemizin zayıf olması hep söylediğimiz şey ailede şiddetin nedenleri olarak geçebiliyor öyle değil mi? Aynen öyle o öfkeyi yönetememe hali zaten başlı başına bir kriz hali. Şimdi tabii ki kişi fark ettiğinde farkında da olmayabiliyor ki yani Nasıl ya? Ben ben öyle bir şey söylemem. Ben öyle davranmam. Ben sana vurmam. Uç boyutlardan bahsediyorum. Ya da yapıyorsam haklıyım. Nedenim var. Gibi. Evet. E, i̇lkinde biz bir danışanımdı. E, diyor yapıyor ediyor sonra unutuyor. Yapıyor ediyor sonra inkar ediyor. Bir gün diyor koydum e, kamerayı. Kayıt altına aldım. O anı, o öfkeli halini, Kendini o söylediklerini gördük. aynen çünkü yani inanmıyor ve beni artık yalancılıkla suçlar olmuştu. Sonra çok sakin bir anında böyle güzel bir işte muhabbet dolu, eğlenceli geçirdiğimiz, keyifli olduğu bir günün sonunda e, onunla sakince konuşum Ben de ilk kez o gün sakince konuşum Dedim ki hani sen bana inanmıyorsun ya, ben bunu söylemem, yapmam diyorsun ya, ben e, sana... Kendini gör diye ve bir şeyleri fark et. Çünkü bu evde iki tane evlat var. Biz onların kişiliklerini şekillendiriyoruz. Ee, senin için öğretici olur diye ben o anlarını kayıda aldım hı hı. diyor. Burada... Kaydı ben çıkacağım sen izle tek kayıt da burada var sonra da sil diyor. Şu çok, şu çok güzel bir hareket beraber onu tutup onunla izlemiyor mahcubiyet duygusu Aynen öyle. De. Çıkıp kendiyle baş başa kalabilmesi ve yalnız değerlendirmesi içinde o iç görünün oluşması için zemin hazırlıyor Aynen öyle diyor ki ben bu gece burada uyumayacağım başka bir odaya gidiyor uyumaya sen izle. Bundan sonraki süreçte de bu hayatı sen yaşıyorsun ama birlikte yaşıyoruz. İki tane de küçük evladımız var. Belki bu gece bir değerlendirme yaparsın diyor. Ve beyefendi o videoyu izliyor. Silmiyor da. Hmm. Silmiyor. Diyor ki eğer ben arada unutursam, yine benzer şekilde bu kadar olmasa bile benzer şekilde davranırsam bunu benimle özel değil. Benim annemin babamın yanında aç, arkadaşlarımın yanında aç, beni mahcup et. Ama ben sana söz veriyorum, evlatlarıma da söz veriyorum. Bundan sonra bunları yaşatmayacağım diyor. Ve e, bu olaydan iki yıl kadar sonra da biz tekrar bir görüşmüştük. Bıçak gibi kesiliyor. Hı. Bakın sakinlikle... Vicdan sahibi bir insan olması da burada etken tabii ki. Aynen öyle. Aynen olması. öyle. Ama kadın şey demişti bana yani e, onu izlediğinde hırgür çıkaracağını ve bana satışacağından çok emindim. Ama beni şaşırttı. Yani hani ummadık taş baş yarar meselesi gibi bir durum olmuş. Ama bakın aslında ne oldu? Oradaki kadının sakinliği ve ona suçlamadan... ...yargılamadan kurduğu cümleler... ...kendini kendin değerlendirin. Aynen öyle, aynen öyle. Sen şöylesinde falan filan parmak sallamadan... ...bakın aslında e, tabii fıtrat farklılıkları da var. Kadın olmanın ve erkek olmanın yazılımsal farklılıkları diyorum. Hani bende olmayan eşimde var, eşimde olmayan bende var. O yüzden ben bir eş oluyorum ve benim eksikliklerimi eşim hayatıma girdiğinde... Daldırıyor bu evlilik bu bütünlüktür ya şunu sağlamak işte hiç anlaşamıyoruz da çok zıt kutuplarız da işte benim evet dediğim hayır diyor da ya onu sen daha güzelliğe çevirebilirsin daha güzelliğe çevirebilirsin onu. İşin kolayına kaçıyoruz, yapmak istemiyoruz. Evet. Bazen evet işimize de yermiyor belki kolay yol alabiliyor tabii ama kolay yol dediğimiz ve işimize geldiğini düşündüğümüz o öfkemiz, o hıncımız, o kinimiz e, yıkıcı sonuçlandığında her şeyden önce tahribat ilk önce bize oluyor bireysel ve bedensel ve psikolojik anlamda ardından gelen Pişmanlık duygusu, o mahcubiyet duygusu sanırım hiçbir şeye, e, ile ölçülemiyor. Başka türlü bir noktaya taşıyabiliyor insanları. O yüzden öfkeli insanların çok sıklıkla hissettiği duygulardan birisi pişman oluyorum. Ama ne diyoruz biz keskin sirke küpüne zarar verir ve ne diyoruz son pişmanlıkta fayda vermiyor ve birçok evliliğin bu şiddet yüzünden bittiğini de görebiliyoruz son zamanlarda. Belki hala şiddete tanıklık eden yani öykümüzde de var hem anne babasının birbirine uyguladığı o şiddet türlerinden biri ya da birkaçını görüyor çocuk ve kendisine de şiddet uygulandığında psikolojik olarak nasıl etkiliyor? Zehra bu soruyu da sormak istiyorum. Sonra öykümüzü değerlendirelim. Şimdi bakın, dedim ya hani ben eğer dünyaya geldiğimde boş bir tuval isem, o tuvali bakım verenlerim şekillendiriyor. <Gülüyor> Şimdi ben her şeyi çocukluk zamanlarımda öğreniyorum. Bugünkü davranışlarımın, değerlerimin, kişiliğimin hep arka tarafında çocukluğum var. Çocukluk zamanlarım var. Şimdi bakın, eğer ben psikolojik olarak güçlü olmayan bir anne babanın yanında büyüdüysem, Güçlü davranamıyorum hayatta, çünkü bu kadarını biliyorum, bu kadarını uygulayabiliyorum. Ee... Yetişkinlik yaşamında karşımıza şu gibi durumlar çıkabiliyor. İşte yaşadığı öfkeyi yönetemiyor ya da yaşadığı problemleri yönetemiyor. Çözüm odaklı davranma becerilerini kazanamamış, ani öfke patlamaları yaşayabiliyor. Ya da çok kaygılı bir yapısı var ya da hayır diyemiyor, sınır çizemiyor. Herkesin talep etmemelerine rağmen yardımına koşmak istiyor. Şimdi bunlar aslında... Bir yerde kişinin korktuğunun da işaretidir. Çünkü çocukluk zamanlarında o şiddetin olduğu ortamda büyürken çok korktu. Hala daha bugün, işte 30 yaşında, 40 yaşında fark etmiyor, 25 yaşında o çocukluk yaşamındaki hissettiği yoğun korkuları bugün devam ettiriyor. Ya bakın ben size desem ki, Tuğba Hanım işte sırtınıza bir şey bağlamak istiyorum, bir ağırlık, bir yük... E, keyfimi öyle istedi. İşte ilişkimizde iyi, beni kırmazsınız. E, şimdi akıl sahibi bir insan yani taşır mı bunu? Yapmaz değil mi? Ama bakın bu, hayır diyoruz buna, reddediyoruz. Çünkü fiziki bir yük, görünen bir yük, görünen bir ağırlık. Ama hayatta yıllarca taşıdığımız görünmeyen yükleri yükleniyoruz. Ve ben bugün kendimi, Doğru anlatmaya çalışırken evet hatalar yapıyorum çünkü geçmişte beni dinlemediler hı hı. ya da her şeyden beni suçladılar. Kardeşim kırdı ama ben yaptım oldu. Hı hı. Oralarda sağlıklı ilişkiler kuramadım ve... Ee, yolun sonunda hani o geçmişin yüklerini, şiddet ortamında büyüyen çocuk çok fazla yüklendiğinde ve sırtlandığında yetişkinlik yaşamında da sağlıklı bir yetişkin olamıyor. Ve az önce de dedim ya her anne baba evladı için en iyi imkanları sunmaya çalışıyor. Ya siz bu çocuğu, Ruhsal anlamda işte psikolojik sermayesini güçlü hale getirin. Duygusal anlamda e, onu işte şiddet uygulamadan onu yeterli bir hale getirin. E, temel düzeyde eğitimlerini alsın, aldırın. Ve o çocuk zaten hayat yolculuğunda başarılı olacak. Hı hı. Öncelikle iyi bir insan olacak. Şiddet uygulayan insan e, yetersiz hissediyordur. Dışarıda çok böyle süklüm püklüm, iyi niyetli, e, herkesle iyi anlaşan adam profili ya da kadın profili evde canavar. Hadi yetişkinden yetişkine kurduğunuz ilişkide belki hayat arkadaşınız bunu anlayabilir ama yaşça küçük olan işte 2-3-5-10 yaşındaki çocuklar der ki dışarıda başka, evde başka hangisi benim babam? Hiç unutmuyorum ya. E, bir gün bir vaka e, örneğe okurken, Çocuk şöyle bir cümle kuruyor, ben dışarıdaki babamı istiyorum içeride, hı hı. hep o olsun istiyorum, evdeki babamı sevmiyorum. Zihninde o babayı ikiye bölmüş, dışarıdaki baba içerideki baba ve ben dışarıdakini seviyorum, İçeridekini sevmiyorum. Ama o çocuk hayatı boyunca içerideki babayla hı hı. muhatap olacak. Bu da tartışma konusu aslında şey olabilir, gerçekten bu babanın gerçek kimliği hangisi? Hangisi? İçerideki şiddet uygulayan, bağıran, çağıran, argo kelimeler kullanan, Birey olan bir kişilik mi yoksa dışarıda herkese çok iyi geçinen Halim Selim çok iyi bir insandır diye anılan ve hiç kimseye hayır da diyemeyen bu kişimi ikisindeki de kişinin birleştiği ortak nokta kişiliğinin karakterinin zayıf olması hı hı. gelişmemiş olması ya da. gelişmemiş olması diyebiliriz evet, çok önemli bir nokta peki devam edeceğiz gelelim öykümüze Esra Hanım ve Metin Bey çifti 9 yıllık evliler iki tane çocukları var ee, burada Esra Hanım diyecek ki Emre 4 yaşındaki oğlum çok agresif kardeşini sürekli şiddet uyguluyor ee, bundan müzdarip olan bir anne var ama dönüp baktığımızda evde diye, e, eşlerin birbirine uyguladığı çeşitli şiddetlerde var bu aileyi nasıl değerlendiririz, nerelere dokunmak gerekiyor, nereden başlamak gerekiyor, nasıl bir farkındalık oluşturulabilir bu ailemizde? Görmüşsünüzdür. O zaman. Evet şu an ekranda. Ekranda mı? Evet. Şimdi bakın sıkça da dolaşır ya sosyal medyada. Bir gün Allah bana nasip eder de hedeflerime ulaşır, aile üzerine bakanlık düzeyinde çalışabilen biri olursam eğer, üzerine çalışacağım en büyük konu ailedeki şiddettir. Çünkü aile toplumun en küçük yapı birimi. Aile toplumu şekillendiriyor. Orada yetiştirdiğimiz evlatlar yarın öbür günün yöneticisi, öğretmeni, doktoru, mühendisi vesaire. O yüzden aslında en güvenli limanımız, kalemiz aile ise biz orada evlatlarımıza daha farklı yatırım yapmalıyız. Bakın bu resim çok hoşuma gider ve çok da anlamlı. Burada baba... İşte belki gün boyu e, ne bileyim hasretle, özlemle, heyecanla e, eşini beklemiş kadın evde güzel şey işte yemekler hazırlamış, akşamliyin oturacaklar, işte ne bileyim sohbet, muhabbet. Şimdi beyefendi dışarıda iş yerinde bir sorun yaşamış, birine işte kafası atmış. Ona tepkisini belli edememiş i̇şte o patronuna ya da ne bileyim e, iş verenine, ne bileyim iş arkadaşına tepki verememiş ve onu öyle e, yutmuş. Aynen biriktirmiş yutmuş, sıkıştırmış biriktirmiş böyle evde kadın ne bileyim hiç sinirlendirecek bir şey söylememesine rağmen yani Çorbanın tuzu biraz eksik olmuş velev ki hani bir şey de tetikleyecek ya ama töl, e, telafi edilebilir bir şeyken Aynen öyle çok büyük tepki veriyor hı hı, şimdi pardon. Kadın güzel bir akşam geçireceğiz umuduyla tüm gün eşini beklemiş işte evde 1-2-3-5 çocuk var neyse onlarla işte o günü bir şekilde sağlıklı atlatmış ve akşam işte baba gelecek çocuklar işte bir arada olacağız falan. Bunun heyecanını yaşıyor. Hiç yoktan yere bir bağırıyor, bağırıyor. E sonra o kadın incindi, kırıldı, duygusal ihmal, duygusal şiddet hepsini yaşadı. O da bastırıyor bastırıyor sıkıştırıyor. E, o adam uyuduğunda ya da ertesi gün işe gittiğinde, kadın yine o aynı telaşenin içine düştüğünde, evlatlarıyla yalnız kaldığında ve kendini de iyi hissetmediğinde, e, normalde ne bileyim işte kavanozu bile düşürüp kırsa, aman sana bir şey olmasın sakinliğinde ve çocuğunu önemseyen o kadın gidecek ve belki bir oyuncağını düşürdü diye, bir zıpladı diye inanılmaz büyük bir tepki verecek çocuğa. Çocuk da yaşadı mı şimdi dün akşam annesinin yaşadığını? E o çocuk nereden çıkartacak? Ya kardeşinden, ya evdeki bir canlıdan ya da oyuncağından çıkartacak. E, zihinsel olarak sağlıklı olsa da, zihinsel olarak yeterli olmasa da çocuk yaşadığı öfkeyi ifade eder. Rehabilitasyon merkezinde staj yaptığım bir dönem, işte hocamız rahatsızlanmış sabah onun giremediği sınıfa verdiler beni i̇şte çocuğumuzla işte ilgilenir misin diye. Çok da bilmiyorum yani işte daha üniversite ikideyim. Sonra çocuk ayıcığı aldı bir tane de çekiç gibi oyuncak bir şey aldı başladı sırtının ortasına vurmaya. Eyvah dedim. Hı hı. Hemen işte müdüre hanımı çağırdım sınıflarda zaten kameralar var izlediler falan. Sonra sırtını bir açtılar tam o ayıcığın sırtına vurduğu yer mosmor çocuğu. Hmm. İki gün önce belki üç gün önce bilmiyorum şiddet görmüş ve gördüğü şiddeti öğreniyor çocuk öğreniyor hı. öğrenmekle de kalmıyor uyguluyor bazı uygulamayı başka türlü yansıtabiliyor mu psikolojik olarak bunun bizde çık mesela burada öğrenilen şiddet yansıyor davranışa yani bir şekilde çıkış yolu bulmuş orada. Olumsuz bir şekilde de olsa. Bir de çıkış yolu bulamayan, yani biz e, kaygılı çocuklar, çok fazla korkan, hep şunu biliriz. E, dikkatimiz hep öğrencilik yıllarını bu çekerdi. Yani staj ortamlarında, okullarda ya da işte e, rehabilitasyon merkezlerinde çalışırken. E, yani elini birden böyle anden kaldırınca çocuk hemen şöyle yapar ya, şu otomatik olarak şu korunma şekli. Yani... E, Hepimizde gayri ihtiyari savunma mekanizmi olarak yapılabilir ama çok şiddetli bir şekilde gözleri böyle açılacak şekilde böyle kafasını koruması ya da kendini sakınması çocuğun acaba birileri tarafından şiddete uğruyor mu? Soru işaretini bizde bırakmalı. Her zaman böyle mi olacak? Tabii ki bunu söyleyemeyiz. Ama bu acaba böyle bir durumla karşılaşıyor mu çocuk? Ne sıklıkla karşılaşıyor? Bu savunma mekanizması e, otomatik olarak mı geliyor? Ya da Ciddi anlamda her gün bu savunmayı yapıyor mu gerçekten? Dediniz ya çıkış yolu buluyor. Şimdi bu bardan altında yanında bir yerinde bir e, delik olsaydı, hı hı. çatlak olsaydı sızdırırdı. Hı hı. İşte çocuğun o şiddeti tabii ki hoş bir durum değil. Doğru bulduğumuzda bir durum değil. Keşke olmasa ama çocuğun bunu sızdırması. Anlatıyor aslında. Aynen. Sızdırması. Ben şiddete uğruyorum diyor çocuk. Evet. E, sızdırdığında bu aslında çocuğun. Sağlıklı olmayan şekilde de olsa o içinde balonun işte biriktirmemesi yani o tepeleme taşmaması, suyun taşmaması anlamına geliyor. Ama eğer sızdıracak yer yoksa, bu çocuk o yaşadığı şiddeti yansıtamıyorsa, çıkış yolu bulamadıysa, Burası dolmaya başladıysa damla damla damla damla ve bir zaman sonra artık tek damlalık yer kalmadığında bunun patlaması çok daha büyük olacak. Hani duyarız ya bazen yani inanılmaz sakin bir insandı. Etliye sütlüye karışmaz. Hmm, herkesle arası çok iyi. Kendi halindeydi. Ha, kendi halindeydi. Nasıl oldu da e, o böyle bir şey yaptı mesela? Gelir kulağımıza bazen. Tabii ki. O günden ya da o yıllarından ibaret değil ki o davranışı sergilemesi. Geçmişten getirdiği yükleri ve paylaşamadıkça, biriktirdikçe ağırlığının daha da artması diyebiliriz. Evet. Peki bu ıı, ailemizde Esra Hanım ve Metin Bey hangisi gelecek bilmiyorum ama aileye nasıl yaklaşırsınız? Hangi noktalarda bir farkındalık oluşturan? İki tane çok küçük daha böyle tam hamur kıvamında çok şeyler alacak ve depoların dolması gereken bir dönem. 0-6 yaş döneminde ikisi de. Şimdi e, ben danışanıma derim ki şu senin dünyansa hı hı. bu dünyanın merkezinde işte buradaki hanımefendiden bahsederim. Esra Hanım. Evet. Şimdi bu hanımefendinin dünyasında ve her birimizin dünyalarında önce sağlıklı benin olması gerekiyor. Sağlıklı benin inşa edilmesi gerekiyor. Eğer ben bunun farkında değilsem, sağlıklı ben hayatımda inşa etmiş miyim, sağlıklı hani narsist, egoist taraftakiden bahsetmiyorum. Sağlıklı benden, ideal benden bahsediyorum. Ben bunu nasıl anlayabilirim öyle değilse eğer hayatımda? Ee, Günün sonunda acaba ben bugün kendim için ne yaptım sorusunu sorduğumda Evet işte bir kahvemi yaptım. İşte ne bileyim oturdum ve 10-15 dakika işte sevdiğim birini aradım. İşte bu pandemi zamanında hayatımıza şu girmedim. İşte hadi sen yap kahveni ben de yapıyorum kahvemi. Görüntülü e, arıyoruz dostlarımızı, akrabalarımızı. İşte, ya da çayımızı alıyoruz mesela akşamları işte o eşiyle, ben eşimle. Hadi bir işte görelim birbirimizi. Dijital misafiriniz olalım. Dijital işte e, bir araya gelelim. Şimdi e, ya da başka şeyler. gün Günün sonunda... Ben kendim için bir şey yaptım mı ya da ben işte komşum için şunu yaptım, komşuma koştum, kayınvalideme koştum, işte çocukların şunları, evin buyu, yemek, eşim şu bu falan, gün bitti. Zehra Hanım kendime hiç zaman kalmıyor. Sen kendine zaman ayırmak ve o zamanı oluşturmak istemiyorsun çünkü. Bunu bir fark et önce. Buradaki hanımımız da önce hayatının merkezinde sağlıklı beni koyabildi mi buna bakacak ve kendimize şunun cevabını vermemiz lazım. Benim bu dünyaya gelme e, gönderilme sebebim sadece bir e, anne babanın evladı olmak mı? Kardeş olmak mı? Abla olmak mı? Kuzen olmak mı? Hala olmak mı? Teyze olmak mı? Ne bileyim psikolog olmak mı? Yeğen olmak mı? Yoksa daha bütünsel mi? Ya daha büyük bir anlamla mı gönderildim ben bu hayata? Bu hayat benden ne bekliyor? Ben bu hayata neler katacağım? Ben bu yolculukta, bu dünyada sadece bir adamın eşi Zehra olarak mı kalmak istiyorum? Ya da bir çocuğun, birkaç çocuğun annesi Zehra olarak mı kalmak istiyorum? Eğer daha bütüncül bakmazsam hayatıma ve ben... Sadece bir kişiyle yani bu hayatta işte eşim var komşum var bir sürü insan var ya etrafımda ben bunlarla birebir de kurduğum ilişkilerde her biriyle iyi orta iyi üstü iyiye yakın iken sadece evde eşimle iyi değilsem ya bu benim hayatımın tamamı ve anlamı mı? Yani hayatım eşimle olan ilişkimden ibaret mi? Ya da bazen de şununla karşılaşabiliyoruz ya, eşiyle her şey olmak istiyor. Yani eş onun annesi de olacak, babası da olacak, arkadaşı olacak, kardeşi olacak çok anlam yüklüyoruz. Mümkün mü? Değil. Eş, eştir. En yakınımızdır. Her şeyi paylaştığımızdır ama insanın yüzde yüz, Şarj oluyor telefon? Her mi? zaman böyle değildir ama yani. Aynen. Telefonumuz yüzde yüz mü şarj oluyor? Aynen öyle. Yani yüzde yüz şarj oluyor değil mi? Yani benim telefonum bugün yüzde iki yüz şarj olsun da beni akşama kadar idare etsin diyemiyorsun mantıken. Çünkü onun sınırı ve kotası var. Ya da şu bardağa iki bardaklık içecek koyamazsın bir bardak alır. E, hayatta da insanların taşıyabilecekleri var. Benim de insan olarak hayatta taşıyabileceklerim alabileceğim sorumluluklar bir yere kadar. Ben eğer böyle ım, hani hiç durmadan ...solu kalmadan koşan at bir zaman sonra çatlar değil mi bir yerde durması ve dinlendirilmesi lazım. Evet. At bir koşuya çıkıyorsa belki üç koşuda çıkartılmıyor, dinlendiriliyor... Burada aslında evlilikteki o e, iletişimde beklentilerimizin karşılık bulmaması da bizi öfkeye götürebiliyor. Ve öfke nasıl çıkacak dışarı bahsettiğimiz türlerle çıkacak. O zaman e, evlilikte beklentilerin makul bir şekilde olması, karşılığı olan beklentilerde kalmak ve kendi hayat dinamiklerimizi geniş tutmak, ee, ve kendimize ait alanlar belirlemek evet. ama evliliğimizin de karı koca olarak ilişkimizin de bir alan olduğunu unutmamak bizi sanırım ruhsal olarak diri tutacak. Şimdi ruhsal olan bir insan diri ise sanırım çocuklarına yaklaşımı da e, daha sağlıklı olacak. Çünkü kendiyle mutlu, kendine vakit ayırabiliyor, kendi beslenmiş. Anneleri şey gibi görüyorum böyle bir kaynak, koca kaynak o kaynak boşaldığında ee, annelerin üzerine geldiğinde ve o boş kutulara çocuklar dokunduğunda daha çok ses çıkar. Aynen. Anne bağırır, vurabilir, farklı kelimeler kullanabilir, aşağılayan ifadeler ya da argo kelimeler kullanabilir ama annelerin o annelik deposu dolu olursa çocuklar geldiği zaman çok daha rahatsız edici sesler duymaz. Çünkü anne doludur, anne sabrını, e, o metanetini, diriliğini, aklı selimliğini evet. değil mi, kriz yönetimini idare etmiştir, edebiliyordur, o kapasiteye gelmiştir. Ama annelere baktığımız zaman kulak verince birazdan sorulara geçeceğim. E, burada mesela Esra Hanım, evet biraz alanını geliştirmeli. Ama kocasının uyguladığı şiddetin önüne geçemiyorsa burada yapacağı şey sanırım kendine yatırım yapmak, çocuklarla ilişkisine bu şiddetin yansıtmamaya çalışmak. Yani o krizi oluşturmamak. Eşi öfkeli bir kadına hep şunu söylerim eşin öfkeli ve bunun farkında değil. Sürekli de bu şiddete sen maruz kalıyorsan burada yapacağı şey... Onu öfkelendirecek butonlar var, bir şeyler var. Onlara basma. basma, oralardan kiyle geç. Ne, neden geç? Çocuk var orada henüz. Çünkü orada ya bir dur çocuğun yanında konuşmayalım ya da bu meseleyi sonra tartışalım ya da çocuğun yanında sağlıklı bir iletişim kuramayacağız. Ve çocuk bundan etkilenebilir diyebilecek potansiyelde bir beyefendi yoksa karşısında hanımefendi bu gücük eline alacak ve bu meseleyi çocuklar uyduğunda, çocuklar evde olmadığında konuşacak. Orada şiddet bekliyor çünkü bir şekilde bir şiddet görecek ama en azından çocuk buna maruz kalmayacak. Benim o durumdaki o duygusal hezeyanıma da şahit olmayacak. Çünkü biz şunu biliyoruz bazen anne babalar çocuklarını inanılmaz derece el üzerinde tutabiliyor. Ama bir çocuk babasının annesinin üzerine yürüdüğünü ona tokat attığını görebiliyor. Ya da annesinin babasına hiç ağza alınmayacak ifadeler kullanarak değil mi? Evet. Şimdi erkeğin kadına şiddetini konuşuruz ama kadının da hem evlatlarına hem de kocasına şiddet uyguladığını biliyoruz. Onur kırıcı hakaretler ettiğini bilebiliyoruz. E buna da... E, çocuk ben çocuğuma şiddet uygulamıyorum demesi evde şiddetnin olmadığı anlamına gelmiyor. Biz bu farkındalığı bu programda oluşturmayı hedefledik aslında. Bu anlamda çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Çok Esra Hanım'ı bu şekilde ele alıyoruz. Peki Emre'nin davranışları, o şiddete dönük kardeşine olan fiziksel şiddetinin önüne geçmek için ne yapmalı? Çocuk hı. gidiyor. Bir şekilde o bir buçuk yaşındaki kardeşinin kolunu büküyor, cimdiriyor, kıskançlık da olabiliyor ama bu bazen olabilir, hoşgörülebilir. Ama tabii ki devamı gelmeyecek, orada önlenecek. Sadece Hı -hı. çocuğa bu yansıtılmadan ya da nasıl farkındalık oluşabilir nasıl... Direksiyon kırılabilir orada. Ee, şu hatırıma geldi belediyedeyken İstanbul'da bir danışan geldi. Dedi ki yani Zehra Hanım ben evde iki yaşında bir çocuk var ve dört buçuk yaşında da bir abi var. Zehra Hanım gözümü bebeğin üzerinden hiç ayıramıyorum. Ee, sadece böyle kısacık bir an gittiğimde bir çığlıkla bebeğin ağlama sesiyle Kendime geliyorum, irkiliyorum ve koşup gidip bakıyorum. Hani abi bir şey yaptı zannediyorum ama bakıyorum ki abi bıraktığım gibi oyuncaklarına dalmış oynuyor. Sonra e, ben artık bir zaman sonra bunun ben kaynaklı olduğunu düşünmeye başladım. ve Bir taraftan da işte hani 4 yaşındaki oğlum ona haksızlık yapıyorum. İşte ondan şüpheleniyorum, onu suçluyorum diye de böyle her gece bir e, sıkıntıyla, vicdan azabıyla uyur hale gelmiştim. Sonra baktım ki bu devam ediyor ve her seferinde de ben lavaboya girdiğimde bu işte bebek, 2,5 yaşındaki bebek e, bir çığlık atıyor. Kadın koşuyor işte yani ya mutfağa gidiyor ya lavaboya gidiyor. Bu ikisinde oluyor sadece. Sonra artık kadın aylar aylar aylar aylar böyle öyle devam edecek öyle bir noktaya geliyor ki ee, diyor ki hani ben yapacak bir şey yok artık yani mecbur kaldım ve bir iki noktaya işte ee, kamera taktım hani ne oluyor da ben lavaboya gittiğim anda bu çocuk böyle bir çığlık atıyor hani fark edeyim ki ne olduğunu ona göre müdahale edeyim yani çocuk deyip geçiyoruz da vallahi ee, çocuk Çocuk değil yani hani böyle yetişkinden çok daha akıllıca davranabiliyorlar. Anne leobaya gittiğinde Leobanın kapısının bir cızırtı sesi varmış. Hmm. Şimdi Çocuk onu biliyor. O cızırtı sesini duyduğu anda oyuncaklarıyla çok yoğun oynasa bile anne bebeği bıraktı, koşuyor. Şimdi akla bak kolunu bir yerini falan sıksa, ısırsa anne anlayacak. Kadın kontrol ediyor zaten hani bir yerinde bir şey var mı diye diye. Ee, Bezinin orayı böyle bütün gücüyle tutuyor, hani orayı fark etmez, o anda görmez, canını acıtabilecek kadar sıkıyor. Sonra dönüyor oyuncağına. Şimdi bu vaka aklıma geldi ama mesela burada anne ve babanın evde birbirine uyguladığı bir şiddet de yoktu hı hı. ya da şiddetli bir asi aykırı herhangi bir davranışları yoktu. Ama böyle olmamasına rağmen çocuk orada kardeşine şiddet gösterirken kıskançlık kaynaklı önüne geçmezsek dışarıda arkadaşına, akranına, eve gelen kuzenine, arkadaşına, evdeki canlıya onlara da bu zarar verme eylemlerini çünkü pekişiyor her geçen gün devam ettirecek. Yani e, çocuğun şiddet uygulaması kardeşine ya da canlıya ya da eşyalara sadece anne babadan gördüğü şiddet kaynaklı da değil. Hani bu insan olarak o zaman açıklıkta ee, insan olarak bizim şiddet eğilimimiz var. Evet. Fakat burada ilkel beyinden beslendiğinde, limbik sistemde devreye girdiğinde e, ve bu medeni beyinle muhakeme yeteneğiyle ahlaki ve etik değerlerle terbiye edilmediğinde davranışa dökülebiliyor. Aynen. Hepimizin zaman zaman içinde diye bir sinir vardır. Şu an benim oğlum e, yani 20 aylık ve hiç kimse ona bir şey fırlatmadı ya da bir şey şöyle yapmadı. Ama mesela istenediği bir şey olduğu zaman eline oyuncağı alıyor, atarım bak. Atıyorum diye bir tek itibari ya. ve şiddete eğilim var. Şimdi orada hop o arabayı alıyoruz gel hadi bakalım bir otopark yapalım. Hmm. O dikkati e, yönlendire, hmm. ama istediğini yine yapmama eğer sakıncalıysa. Şimdi burada aileler şöyle düşünebilir ki gelmiş sorular birazdan döneceğim vaktimiz daralıyor sevgili Zehra'nın çok güzel bilgiler verirken... E, Yazmaya başlamışsınız sosyal medyadan sevgili izleyenler. Diyorsunuz ki evimizde şiddet yok yani eşimle iyiyiz bir sıkıntı yok. Sözel şiddet de yok ama çocuğum kardeşine, arkadaşına, kuzenine şiddet uyguluyor dediğimizde aslında insanın içinde bir şiddet var. Mesele şiddetin olması, olması gerekiyor ama nasıl olması gerekiyor? Kendisi bir can, e, değil mi? Can tehlikesinde karşı, can havliyle diyoruz ya o can havliyle kendine sahip çıkma ya da karşıdaki insanı kendine zarar vermesini engellemeye yönelik bir şiddet gelmiş Yani nefsi müdafaa dediğimiz şey. İnsanın içinde fıtratına şiddet var. Nasıl bunu uygulayacak, ne zaman uygulayacak ya da nasıl kanalize edecek meselemiz bizim insan olma yolculuğumuzda aslında bu. Şiddeti yok edelim. Şiddet içimizde var, onu anlamlandıracağız, onu okuyacağız, davranışını şekillendirip, yok etme kısmına vereceğiz. Bir diğerine zarar verme söz konusu oldu. Burada terbiye meselemiz var. E, terbiye mesele ve bu çocuğumuzda mesela işte anne fark ediyor ki hani kardeşine zarar veriyor ama evde hmm. hiç şiddet yok. yok ya. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bir gün alıyor kardeşinin uyuduğu bir vakitte babayı evde bırakıyor. Anne çocukla çıkıyor dışarı. İşte parka gidiyor onu eğlendiriyor. Böyle çok güzel bir gün geçiriyorlar. İşte ona bir de pasta ikram ediyor bir yerde. Oturuyorlar, sohbet ediyorlar ve diyor ki Zehra Hanım e, böyle yetişkin gibi karşımda 4 yaş yaşında 4 yaşındaki çocukla e, onunla şöyle bir konuşma yaptım. E, biliyor musun sen benim ilk çocuğumsun. Sen benim işte kalbimde çok büyüdün. Sonra seni o kadar çok sevdik ki babanla ee, sen bize böyle hani sevdiğin tatlıyı tekrar yemek ister misin? Çocuğa da soruyor onu Evet diyor. İşte sen de o kadar tatlıydın ki o kadar e, bize kendimize iyi hissettirdin ve seni o kadar çok sevdik ki biz bir tane daha kardeşin olsun istedik. Hı hı. Şimdi sen bizim kalbimizde çok büyüktün. Kardeşin de üzerine geldi ve o kalbimizi daha da büyüttü. Kalbimiz ikiye bölündü, yarısı senin yarısı onun oldu falan değil. Kalbimiz daha da büyüdü. Şimdi e, sen bana ve babana emanet olarak gönderildin biliyor musun? biliyor musun? İşte konuşuyor falan. Biz sana hiç vurduk mu? Sana hiç bağırdık mı? Seni çok büyük cezalandırdık mı? Orada çocuk cevap veriyor, cevap veriyor, cevap veriyor. Diyor ki şimdi sen bize emanettin ya, kardeşin de sana emaneti biliyor musun? Senin de kalbinde kardeşinin büyümesi lazım. Çünkü sen geldin, babanın ve benim kalbimiz büyüdü senin gelişinle. Şimdi senin de Kardeşinin gelişiyle kalbinin büyümeye başlayacağını hissedeceksin. O senin hayatta en yakın arkadaşın olacak. Böyle sesini falan tonunu da değiştirmiş. Onun daha dünyasına girebilmek için. Ve diyor ki Zehra Hanım yani bir zaman sonra o şiddet davranışları kesildi. Ama şimdi burada anne ve babanın yöntemi. hıç sört, cezalandırma, vurma, kırma. İşte sen kardeşinin madem öyle sıktın orasını al ben de senin böyle sıkarım gibi böyle cezalandırmaya kaçan davranışlar olsaydı. Belki sizin varlığınızda yapmayacaktı ama siz yokken daha büyük şeyler yapacaktı kardeşe. O yüzden e, çocuklarla önce konuşarak, belki sonra anlamada resim yaparak, oyuncaklarını e, konuşturarak bir şekilde onun kapısını aralayıp dünyasına girip yaşadığı problem, evet. davranış ve uyum problemi neyse onu çözebiliriz. Evet. Bu öykümüzde belki de Esra Hanım e, bir buçuk yaşındaki kızıyla çok daha fazla ilgilendiği için kendisini ihmal edilmiş hisseden Emre'nin Ortadan kaldırırsam ya da zarar verirsem evet. annem benimle daha çok ilgilenecek gibi bir düşüncesi olabilir. Burada kardeş kıskançlığı elbette evrede olabilir. Bu adım adım insanda geçtiğimiz e, aylarda konuştuğumuz bir konuydu. Onu da izlemeyenler Diyanet'in YouTube kanalından baksınlar e, diyorum. Orada da güzel bilgiler vermişti e, konuğumuz. Ve e, ben soruları geçeceğim. Vaktimiz daralıyor. E, ama tabii yetişkinlik döneminde e, orada bahsettiğimiz şeyler oldu. Bir çocuk aile içinde şiddet gördüğü zaman yetişkinlik Döneminde nasıl bir birey olur? İki dakikada bunu anlatırsak çünkü vaktimiz çok daralıyor. Soru cevapla da yapalım. Tamam. E, şurayı kısaca bir geçeyim. E, hani dediniz ya kadın ve erkeğin evlilik birlikteliği içerisinde kendilerine zaman ayırabilmeleri lazım. Ben zannediyorum ki işte e, bu eşim biz evlendik. Hop ikimiz birlikte işte uyuyacağız, birlikte uyanacağız, birlikte gezeceğiz, her şey birlikte yapacağız. Hmm. Ya öyle değil hani şu kümeler konusunda vardır ya iki tane kümenin ortak alanı. Burası bu ortak alan evliliğimdir ama evlendim demek benim kendi hayatım, ilişkilerim, zevklerim bunların terki demek değil. Ya da benimle evlendi diye o adamın bütün hayatını zevklerini arkasında bırakması değil, bırakması demek değil denge Denge, hani o 0-100-100 skalasının çizgisinde, x100-100 e -100, dengeden çok uzaklaştığımız noktalardır ya, hayatımızda her konuda dengeyi baz alacağız. Hmm, evet, e, duygusal dengeyi de oluşturabilmek belki buradan geçecek. Peki hala şöyle hızlıca sosyal medya hesabına bakıyorum ki 10 dakika kalmış, bakalım 10 dakikada kaç soruya cevap vereceğiz? Rekor kırabiliriz demiş. Bir izleyenimizi yayınlar. 2,5 yaşında kızım var, kardeşi yok. Kuzenleriyle oynarken onlara sert tepkiler veriyor ya da vuruyor. Evde herhangi bir şiddet yok. Nasıl davranmam gerekiyor bu davranışlar karşısında demiş. Ee, diğer soruyu da cevaplayacağım farklı. Lütfen bu soruya ne söylersiniz? Derya Hanım. Hı hı. Bu az önce işte bahsettiğim e, evdeki kardeşine zarar veren e, evladımızdaki gibi e, çocukla sakin bir şekilde konuşmak lazım. İşte kardeşi yok burada, kuzenleri var. İşte kuzenlerinle siz işte ileride büyüdüğünüzde birbiriniz arkadaş olacaksınız, belki aynı okula gideceksiniz, ne bileyim... E, Aynı tatillere gideceksiniz. Yani böyle birazcık daha gelecekle alakalı da konuşmak gerekiyor böylesi durumlarda çocuklarla. Ve o kuzenlerle herhangi yaşadığı bir kıskançlık var mı? Mesela burada işte evladımızın e, sahip olmadığı ama diğerinin sahip olduğu bir şey var mı? Bununla alakalı bir kıskançlık ve öfke var mı acaba? Buralar çocukla açık ve net konuşulmalı. Biliyorum ki bir tane evladımın e, işte komşusunda kedi var. Anne babaya çok kedi aldırmak istiyor, anne baba eve kedi almıyor, kediyi sevmek için sürekli oraya gitmek istiyor ama her oraya gittiğinde de o evdeki çocuğa da zarar veriyor. İşte asi davranıyor, rastgele işte bir şeyler fırlatabiliyor, canını yakabiliyor, ee, en olmadı kediye zarar verebiliyor ama aslında kedi sahiplenmek istiyor ve orada bir kıskançlık da söz konusu. Hı hı. Şimdi burada kuzenleriyle yaşadığı acaba sizinle paylaşamadığı fark etmediğiniz bir şeyler var mı? Çocukla açık açık konuşulması gerektiğini hı hı. düşünüyorum. Evet. Son bir şey ekleyeceğim burada çok güzel. Diğer soruda farklı çünkü baba korkusundan bahsetmiş. Şiddet deyince aklımıza hemen baba korkusu geliyor ama Derya Hanım 2,5 yaşındaki kızınız da şu an egosantifik dönemde olduğunu lütfen unutmayın. Çünkü aynı dönemlerde yaklaşık oğlum var. Çok normal. Görmezden gelmek... Şiddetli davranışı görmezden gelmek ve onu yönlendirmek o dönemde bakmamak şimdi o bir şekilde kuzenlerine vurduğunda siz şunu yaparsanız gel bakayım buraya niye vuruyorsun bırak bakayım kuzenini dediğiniz zaman tamam işte. annem beni görüyor demek ki annemin beni görmesi için ben birilerine zarar vermeliyim kodunu ona vermeyin iki buçuk yaşında yönlendirin o an bunu yapmıyoruz şunu yapıyoruz yapmayacağı şeyden bahsetmeyeceğiz yapacağı şeylerden bahsedeceğiz ama iki buçuk yaşındaki bu şiddetin de çok böyle kasıtlı kinler böyle çok böyle patolojik bir şey olduğunu düşünmüyorum yaş dönemi itibariyle bunu ekleyerek şu soruya geçmek istiyorum. İyi yayınlar konuyla alakası var mı bilmiyorum ama demiş bir izleyenimiz Nefise Hanım. Sormak istiyorum çocuk babadan korkmalı diye bir anlayış var. İlerideki hayatında yanlış yapmaması için önemli bir durum mudur diye düşünülüyor. Bu ne kadar doğrudur? Nasıl davranılmalı? Babalar etkili olmak için nasıl davranmalı diye düşünmüş. Baba, çocuk babadan korkmalı diye bir anlayışın nerede olduğunu bilmiyorum ama olmaması gereken bir daha. Şöyle düşünüyorum bu konuda çocuğun yaşamında bir otorite lazım. Hı hı. Çünkü bu çocuk... E, hadi. Güven duygusu verecek. Aynen öyle ya. güven duygusu Korku olması değil. lazım ama e, sağlıklı bir otoriteden bahsediyorum. Yani bizlere e, ne bileyim annelerimiz babalarımız bağırmazdı, kızmazdı, vurmazdı ama şöyle bakması yeterdi. Hmm. Anlardınız. Çünkü hani çocuğu bu kıvama getirmek yine anne babanın elinde. Ee, çocuğun bugün işte iki yaşında, üç yaşında, dört yaşında her dediğini yapabiliriz. Çünkü o yaşla birlikte en fazla ne isteyebilir, en fazla ne beklenti içinde olabilir. Ama o çocuğun her dediği yapılırsa, e, her istediği çifter çifter alınırsa ve çocuk buna alıştırılırsa bu hazırcılığa, bu çocuğun yaşı artmaya başladıkça istekleri ve talepleri artacak. O zaman anne baba olarak her türlü isteğe ve talebe yetişebilecek miyim? Bunu bir sormak lazım ve bu çocuğun hayatında bir oto e, kontrolünü geliştirmesi için bir otoriteye Model. ihtiyacı var. Ama tatlı otoriteden bahsediyorum. Evet, saygının olduğu Aynen bir otorite ve güven. Saygı ve güven beslenirse korkuya, korkuya gerek kalmaz. Bir insana saygı duyarsanız, ona hayranlık beslerseniz o insan sizin üzerinizde gerçekten yaptırım gücüne sahiptir ve e, bu bizim babalarımız olmalıdır. Babaları olanlar ne şanslı bu anlamda. Peki Buk Buket Hanım, merhabalar. iki yaşında bir kızım var. Bazen dayanamayıp kızdığım zamanlar oluyor. ha Şimdi öfkeli anneler. Bence son beş dakikam bunu konuşuyor. Öfkeli annelere neler tavsiye edeceksin? Özellikle pandemi sürecinde. Kısaca demiş ki ses tonumunun yükseldiğini zamanlar oluyor. Kızımın bu aralar sinirlendiğini, ellerini sıktığını hatta bana da tepki göstermeye başladı. Bazen tekme atmaya çalışıyor, bazen ısırmaya çalışıyor. Ben de kendimi kötü hissetmeye başlıyorum. Sanki benim yüzümden olduğu gibi oluyor diye düşünüyorum ama benim kızmamdan dolayı mı bu tepkiler veriliyor? Psikolojisine zarar mı veriyorum yoksa iki yer sendromundan dolayı mı? Ben çok dikkat ediyorum ama bazen dayanamam sabrımın taştığı zamanlar oluyor diyen bir anne çok bitti o aktif neredeyse son sözler ve bu değerlendirmeyle öfkelenen annelere ne söylersiniz kameranız burada efendim. <gülüyor> yani şöyle hani hiçbir anne baba evladına zarar vermek istemez kasıtlı bile isteye en iyisini ister. Onun için uğraşıyor. Şimdi burada o annenin yaşadığı öfke günün sonunda e, onun pişmanlığı ve vicdan azabı olarak yansıyacak, dışarı çıkacak. Ve diyecek ki e, ya değdi mi? Değdi mi? Yani o anda iki saniye, üç saniye, on saniye bir kendimi tutsaydım. Hiç belki bunlar olmayacaktı, hiç bağırmayacaktım. Şimdi öfkeli durumlarda ne yapacağız? E, mümkünse orayı terk etmek, biraz mola vermek, o ortamdan uzaklaşmak ve çocuğun sizi sinirlendiriyorken ya da sizi e, o işte aykırı davranışlarıyla dikkatinizi mi çekmeye çalışıyor? E, işte yakın zamanda bir anneyle çalıştım. E, anne ağlayarak. Girdi odaya ağlayarak yani yok ki işte artık inanılmaz tahammül edemiyorum işte şiddet de var cezalandırma da var odaya kapatma da var yani sonuçta sen bu çocuk sana karşı ve kardeşleriyle daha sağlıklı ilişki kursun ve bu öfkeyi hayatından ya da aykırılıkları hayatından çıkarsın diye sen bir takım yöntemler tedbirler geliştirdin ama bunlar sağlıklı olan yöntemler mi? Ya da bu yöntemler doğru sandığım yöntemler bu çocuğun ne bileyim 10 yaşına, 15 yaşına, 20 yaşına, 30 yaşına yani öbür anneliğine, babalığına ne eder? Hı hı. Benim bugün o çocuğa olan davranışlarım ve yaklaşımım onun ilerideki anneliği, babalığını şekillendirecek. Çünkü her birimiz hayatı onlardan öğreniyoruz ve onlardan izler taşıyoruz hayatımızda. Hı hı. Ve ben hiçbir anne babanın işte geçmişte, ben çocuğuma asi davrandığım için o bugün evladına asi davranıyor e, düşüncesini ya da bu durumu fark etmesinin onlara iyi geleceğini zannetmiyorum. Büyük bir vicdan azabı ve yüktür bu. O yüzden zaman Allah nasip ederse ömür verirse bugünümden yarınımdan ibaret değil önümde koca bir ömür varsa eğer ben torunlarımı göreceksem ben evladım. İleride evlatlarına, torunlarıma nasıl davransın istiyorum? Bunu belki kendime biraz sormalı ve hatırlatmalıyım. Bunlar önemli detaylarla çok güzel bilgiler verdiniz. Bu arada izleyenlerimiz genelde 2-2,5 yaş arasındaki çocukların öfkesinden bahsetmiş. Ben de kızıyorum, öfkeleniyorum diye ama belki bunu daha detaylı ben Instagram hesabımda Zehra Hanım'ı da takip etmeyi unutmayın. Bu arada güzel paylaşımları var, güzel canlı yayınları var. 2,5-2 yaş civarında öfkeliyse çocuğunuz bunlarla alakalı vaktim yok bitti ama ben kendi sosyal medya hesabını muhakkak bulursunuz instagramdan oradan bir e, instagram videosu yayınlayacağım nedir Harika. ne değildir bunu anlamamız gerekiyor çünkü e, sendrom var ama e, evet 2,5 yaş sendromu 2 yaş sendromu var ama bunun semptomları Tamam öyle diye kabul edecek miyiz? O geçiş sürecini nasıl atlatacağız? Bunlar önemli detaylar. Bence o, o ihtiyaç, onu anladım evet. sizin sorularınızdan. Evet. Vaktimiz yetmedi. Keşke daha uzun olsa da e, Zehra Hanım konuşmuş olsaydı. Keşke. Çok güzel de konuştunuz ama. Çok teşekkür ediyorum. Ben güzel teşekkür Bey, ederim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah. Şimdi size Hepimizde de, izleyenlerimize de. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ve efendim bugün de biz ailen sürenin sonuna geldik. Haftaya Allah nasip ederse çok heyecanlı ve mutlulukla beklediğimiz Ramazan-ı Şerif'imize eriyoruz. İnşallah Yaşıyoruz. Tabii ki salı günü yine aynı saatte adım adım insanla geleceğiz. Ramazan'ın o mahmurluğunda terapilerimiz bu güzel ekranlardan devam edecek. Ailenizin kalın. Diyanet TV tabii ki Ramazan'da da dolu dolu geliyor. Adım adım insan devam ederken lütfen o süreçleri de takip edin ve bizi izlemeye devam edin diyorum. Sizleri her zaman olduğu gibi en emin olana emanet ediyorum. Şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.